Dalalü dahi idlal olur o işi. Resulün bu hadisin işit ey can. Ânın hakkındadır der ehli irfan. Oluptur cami ahlakı kerime nazar eyle ala hulukin azima. Resulün sünnetin tahsil ede gör. Tariki adabını tekmil ede gör. Tasavvufun hakikati sünneti ihya etmektir.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 Bunun ise peygamberde fani olmaksızın husulü muhaldir. Çünkü Allah-u Teala kitab-ı keriminde kendi muhabbetinin ona ittiba etmekle meydana geleceğini beyan buyurmuştur. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki, hakikaten Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin, mealindeki Ali İmran suresinin 31. ayetinde Allah Teala'nın sevgisi ve bu sevgide istigrak bularak fenafillah olmak, peygambere ittiba etmekle tefsir ve izah edilmiştir. Aley ittibada kemil bulmayanın sevgiyi iddia etmesi abes bir şeydir. Şu halde fenafillah olmanın manası Allah'ın isyanını terk etmek şartıyla peygamberine tam ittibadır.